Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programına bu hafta değişik bir e, gündem veya e, paragrafla gireceğiz. Aslında e, bundan sonra her ayın ikinci haftasında hukuk güvenliği programında e, hukuk e, tarihi takvimi diye bir e, bölüm düzenledik. Bu bölümde e, bize e, eşlik edecek arkadaşımız İbrahim Aycan. Kendisi e, avukat İstanbul Barosu'nun felsefe, felsefe ve Sosyoloji Komisyonu'nda önceleri genel sekreterlik yaptı. 2022 yılında yani bu yılda komisyon başkanı seçildi. Sevgili İbrahim Aycan, Hukuk Kültürü grubu adıyla Hukuk, Felsefe ve sanatı'ını bir araya getiren çalışmalar içinde kendisi 150 üzerinde klasik eserin Editör ve redaktörlüğünü yaparak yayına hazırlayan bir arkadaşımız, yine e, eğitim kurumlarında iş hukuku, ticaret hukuku, hukuk sosyolojisi dersleri veren bir arkadaşımız ama 2017 yılında aslında bizim programımıza konuk olmasının temel nedeni birazcık da bu e, hukuk ansiklopedisi sitesini e, www.hukukbox.com adıyla yayınlamaya başladı. Kendisinin hatta yayınlamış üç kitabı var ve değişik sosyal çalışma gruplarında, avukatlar sendikasında ve derneklerde hatta işte İstanbul Kafkas Kültür Derneği Ada Dostları Derneği gibi derneklerde çalışıyor, aktif olarak çalışıyor. Biz Hukuk güvenliği programına, e, hukukun gelişimi ve hukuk güvenliğini sağlayan kurumların belgelerin e, tarihi konusunda bir e, bellek hafıza e, tazelemesi olur. Belki işte hukuk güvenliği ve hukukun gelişmesiyle ilgili bizim ufkumuzu açar diye bir programı İbrahim arkadaşımızla. E, program e, hazırlamaya karar verdik. Bundan sonra bunu yapacağız. Nasıl bir e, program olacak bu? Her ayın ikinci haftasında o aya ilişkin söz gelimi bu ay Ocak ayının birinden e, sonuna kadarki olan dönemde tarihteki önemli hukuk olaylarını, hukuk belgelerini, hukuk kurumlarını kısaca hatırlatacağız ve bunlardan bazılarıyla ilgili de e, birkaç satır söyleme fırsatımız olacak. Çok şey söylemek istiyoruz veyahut da İbrahim çok şey anlatmak istiyor. Bunun hazırlığını yaptı. Ama bunları ne kadar sürede sığdıracağımız ve bunun izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz açısından ne de, ne çerçevede yararlı olacağı konusunu e, önümüzdeki programlarda e, anlamaya çalışıp Belki programı daha e, verimli bir hale getireceğiz. İbrahim Aycan arkadaşımıza hoş geldiniz diyorum. Ee, ee, bizim... Hoş bulduk. Değerli Üstad'ım, Bahri. Bahri Bey Üstad'ım merhaba. Merhaba, bizim programımızı daveti kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Çok Siz de güzel. bu ben... programla ilgili böyle özet olarak söylemek istediğiniz şeyler olabilir mi? Ben öncelikle böyle bir davet yaptığınız için onur duyduğumu ifade etmek isterim. Sizin gibi bir de, kıymet de. verdiğim değerli bir üstadımla aynı bir programda yer almak ve belli fikirler üzerinden toplam mesaj vermeye çalışmak benim için bir onurdur. Yani biz de onur duyuyoruz. Çok teşekkür yani Birlikte 5 dakika vakit geçirmek bile sizin gibi değerli kıymetleri tanışabilmek çok bile çok önemli bir değerdir. Ee, Yok, birkaç e, şey söylemek isterim programımız. ilk program olduğu için bunu söylemek isterim. Ee, şimdi hukuk tarihi çok geniş ve e, yüzlerce binlerce olay meydana e, gelmiş. Tarih e, zaten e, sürekli hareketli ve Ocak ayında meydana gelmiş. Bütün tarihteki olayları bizim anlatmamız imkansız gibi bir şey. Üstelik e, bir saat gibi bir kısa bir zaman diliminde bunların hepsini sunamayız. Ee, bunun için biz e, bir seçki yapmaya çalıştık. Ee, sizin biraz önce bahsetmiş olduğunuz hukuk ansiklopedisi e, web sitesinde her gün yayınlamış olduğumuz hukuk takvimi e, kategorimiz var. Orada tarihte meydana gelmiş olayları bazen 20 başlık altında bazen 50 başlık altında özetlemeye çalışıyoruz. Kimi idam edilmiş, kimi tutuklanmış, kimi... E, Birçok yani davalar açılmış, bildirgeler yayınlanmış, sözleşmeler imzalanmış. Dolayısıyla bunlardan en çok öne çıkanları bu programda paylaşmayı tercih edeceğiz. Sizin de değerli yorumlarınızla. Daha detaylı bilgiyi almak isteyenler tabii ki internet sitesine giderek oradan çok daha fazla bilgiye ulaşabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki program birkaç denemeden sonra herhalde şekillenecektir. Muhtemelen tarihte... Ee, tarihin en eski döneminden geriye doğru gelmek, yani 1 Ocak, 2 Ocak, 5 Ocak şeklinde ilerlemek yerine e, en eskiden en yeniye doğru belli bir tarih sıralaması içerisinde Ocak ayında, Şubat ayında meydana gelen olayları özetlersek herhalde daha doğru olacaktır. Evet, yani e, bu e, eski olaylar dediniz. E, sizin bana ilettiğiniz notlardan da görüyorum hakikaten. 1808 Amerika Birleşik Devletlerinde köle girişinin yasaklanması ile ilgili bir notunuz var. Evet. İsterseniz başlayalım oradan. Evet, 1 Ocak itibariyle almış olduğumuz not o. Evet, köle girişi yasaklanmış ama köleliğin tamamen yasaklanması 1860'lara kadar gidiyor İngiltere. Ve Amerika'da özellikle bu başlangıç yapılıyor köleliğin yasaklanması daha sonra uluslararası bildirgelere giriyor vesaire ve diğer devletlere de baskı yapılarak köleliğin tamamen yasaklanması ve yasal olarak da bütün devletlerin mevzuatına girmesi sağlanıyor. Yine Ocak ayında Martin Luther King var biliyorsunuz bir hayalim var diye bütün topluma seslenen ve büyük bir değişimi yaratan Büyük bir liderdir. O da yine 1860'larda o meşhur konuşmasını yapıyor ve bir çığır açıyor biliyorsunuz. Sonra da bir sürü insan hakları ödüllerini alıyor. Körelik tarihi bu şekilde son yüzyıla kadar maalesef insanlığın hayatında derin izler bırakmış bir şey. İnsan hakları hukuku bakımından aslında hukukun özü diyebileceğimiz şeyler son yüzyılda maalesef insanlığın gündemine geldi ve yerleşti. Ee, ne kadar yerleşti onu da ayrıca tartışabiliriz tabii ki. Evet, yani köleliğin yasaklanması ile ilgili bu düzenlemeler önemli ama bunların hakikaten e, insan onuruna yakışır bir şekilde insanlar tarafından, toplumlar tarafından sindirilerek tamamıyla yok edilmesi e, sanıyorum biraz daha e, zamanımızı alacak. Sizin bu notlarınızın içinde hemen e, insan hakları ve Temel özgürlüklerini korumaya dair Avrupa Sözleşmesi'nin EKS8 protokolünün de bu ayın başında yani ocağın birinde yürürlüğe girdiğini söylüyorsunuz. İsterseniz 90 sonra, yılında. Evet, evet 90 yılında. 2022'nin başında hemen bir bütün toplumu ilgilendiren bir harçlar meselesi var. Onu siz attırırsanız sevinirim. 2020 her yıl sonunda devlet bütün toplumu harçlar, zamlar, vergiler işte trafik cezaları gibi bütün kalemlerde ne kadar zam yapacağını bir tebliğ yayınlayarak açıklar. Bu sene içinde yine Aralık ayında böyle bir tebliğ yayınlandı ve sanıyorum en yüksek olanı %36 olması lazım ve değişen oranlarda farklı farklı tarifelerle bütün harçlara zam geldi. Enflasyon resmi olarak e, aşağı yukarı bu e, herhalde civarda e, muhtemelen enflasyona yakın bir rakamda bütün e, devlet harçlarına zam gelmiş oldu. Noter harcı olsun, dava açma harcı olsun e, önemli bir zam tabii bu. Evet. 2 e, e, Ocak tarihi itibariyle belki gene böyle artık 2-3 Ocak diye geçmeyeceğiz ama e, önemli olaylar var onları da... Evet 1 Ocak'ta bir notumuz daha var. E, Hollanda ötenazıyı yasallaştırmış 2002 yılında. Bu da önemli bir not olarak kayıtlarda evet. duruyor. E, 2 Ocak e, 1924'te hafta tatili kanunu kabul edilmiş. Ve e, hafta sonları insanların e, tatil yapabilmelerine ilk defa bu tarihte karar verilmiş. Daha öncesinde böyle bir tatil zorunluluğu yok idi. Bu da yine insan hakları tarihinde... E, Türkiye tarih açısından da önemli bir tarih. 1935'te soyadı kanunu yürürlüğe girdi. Bunu da hepimiz biliyoruz. 2003 yılında, 2 Ocak 2003 yılında tarihinde Kopenhag kriterleri e, uygulamaya başlandı. Bunun da çok önemli siyasal sonuçları oldu. Parti kapatma davaları zorlaştırıldı. Siz bu süreçleri çok daha iyi biliyorsunuz Zahri Üstad. Evet, anayasal düzenlemeleri uyum yasaları çerçevesinde ee, değişiklikler yapıldı. Yasa, bazı yasalarda e, değişiklik öngören e, tasarlar da mecliste kabul edildi. Evet o tarihten bu yana da parti kapatmalar azaldı. diyebiliriz ee, Önceki evet. on yıllara göre çok daha az sayıda parti kapatıldı. Ee, 1521 3 Ocak 1521 tarihinde Martin Luther kiliseden aforoz edildi. Bu da dünya tarihinde önemli bir olay. Evet, din ve inanç özgürlüğü açısından önemli bir tarih. Bu ve tabii ki daha sonraki dönemlerde siyasi olarak, özgürlükler olarak, inanç özgürlüğü olarak çok önemli bir tarih diye bunu söylemeden geçemedik değil mi? Evet. Ee, yine 3 Ocak 1961'de çok önemli bir dava görülmeye başlandı. Türkiye hukuk tarihi açısından izler bırakan bir dava bu. Bu davanın adı 49'lar davası. Ee, eğer izin verirseniz bu konuda kısaca bir açıklama yapmak isterim. Ee, Musa Anter'in Kürtçe bir şiir yayınlaması sonucunda kendisine bir dava açılmış. Bu da, bu davada Musa Anter'e destek veren 50 kişi olmuş. Bu 50 kişiye dava açılacakken bir kişi sanıyorum ölmüş. Ee, ve ve Davada Mehmet Emin Batu mide kanamasından. Evet, Emin Batu, 49 kişi kalmış. Bu davanın adı da 49'lar davası olarak tarihe yazılmış. Ee, yalnız burada benim dikkat çekmek istediğim bir husus var. Ee, bu dava ya 1959'da başlanıyor, Demokrat Parti döneminde başlanıyor. Ee, ve 1960'da askeri müdahale gerçekleşiyor. Ee, askeri müdahaleden sonra yeni bir anayasa yazılıyor. Ve e, dünyanın en modern, en insan haklarına saygılı demokrat anayasası olarak e, hukukçular tarafından tanımlanan bu anayasa döneminde dahi e, düşünce özgürlüğü kapsamında yani bir e, şiir yazdığı için yargılanan bir kişiye destek veren diğer kişiler yani aslında e, dolaylı yoldan e, sanık haline getirilen kişiler her iki dönemde de yargılamayla muhatap oluyorlar. Yani bu, bu Musa şey. Anker'in yayınladığı Kürtçe Kıvıl şiiri nedeniyle ve görüyoruz ki bu siyasi davalar Türk hukuk tarihine ve Türk Türkiye yargılama tarihine yabancı değil. En yakınlara yaklaşalım. E, şu andaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da okuduğu bir şiirle, eski bir şiirle e, nedeniyle yargılanmıştı. Ve sonunda da e, bize göre ifade özgürlüğüne aykırı bir şekilde mahkum oldu, e, cezaevinde yattı, siyasi yasaklar geldi. Neyse daha sonra meclis onun siyasi yasaklarını kaldırmış oldu. Bu davada işte yine bir şiir yani Kürtçe bir şiir nedeniyle 50 kişinin gözaltına alınmasını ve 49 kişinin yargılanmasını neden olan bir dava diye düşünüyoruz. Hemen arkasından yine hiç yabancı olmadığımız bir şekilde yine İnsan hakları ile ilgili bir rapor var evet. değil mi? 19 1989 <gülüyor> yılında 3 Ocak'ta Uluslararası Af Örgütü, e, bu örgütü bilmeyenler için kısaca bilgi verelim, bütün dünya çapında insan haklarını izleyen bir örgüt. E, Mısır'da olsun, İsrail'de Filistinlilere yapılan zulüm olsun, e, Myanmar'da Müslümanlara yapılan zulüm olsun, her türlü raporu e, yayınlayabilen e, şeffaf bir örgüt olduğunu e, düşünür e, bu gündemi takip edenler. 1989'da Uluslararası Af Örgütü bir rapor yayınlıyor ve diyor ki Türkiye insan haklarının e, Türkiye Türkiye raporu evet insan haklarının şiddetle ve sistemli olarak ihlali başlıklı bir rapor yayınlıyor 73 sayfalık bir rapor bu ve 12 Eylül darbesinden itibaren 220 kişinin göz altında Yahutta tutuklu öldüğünü 129 değil mi? Sizin notunuzda 229 diyor. Yani. Evet, 229 kişi. Ee, bu kayıplardan 144 tanesini devletin hiçbir şekilde izah edemediğini açıklamış. Evet. Yani devlet tarafından bu ölümlerin nasıl gerçekleştiği hakkında herhangi bir açıklama yapılamamış ve bilgi verilememiş. Yıl 1989. Ee, günümüze evet. bakan e, yönüyle siz daha iyi yorumlayacaksınız. Evet, evet. Ha, halen daha bu konudaki e, raporlar devam ediyor. Umarız bir gün e, Uluslararası Af Örgütü veyahut da uluslararası başka belgeler veya ulusal bir takım insan hakları, kurumları, kuruluşları böyle raporlar e, yayınlamayacaklar ve bahsetmeyecekler daha güzel e, hukuk güvenliğinin sağlandığı günlere e, umarım ulaş, ulaşacağız. Böyle ummak istiyoruz. Evet. Yine 2002 yılında, 3 Ocak'ta şöyle bir e, değişiklik olmuş. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların streç kot ve benzeri dışında pantolon giyebilmelerine izin verilmiş. Bu da kadınlar açısından herhalde yeni bir gelişme. Evet, biraz da mizahi bir düzenleme sanıyorum yani. Evet, evet. evet. E, 2021 yılı 3 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri kayım rektör istemiyoruz eylemlerine başlamışlar. Bu eylemden sonra biliyorsunuz birçok e, gözaltı, tutuklama e, oldu ve davalar açıldı öğrencilere ve oldu. Halen de o davalar devam e, etmekte. Bu da herhalde takvim'e giren önemli başlıklar. Evet, proteste etmek yani e, ifade özgürlüğünün ve örgütlenme özgürlüğünün en temel e, dış yansımalarından biri e, proteste edebilme e, imkanı sağlanmadığı sürece ifade özgürlüğünden bahsetmek, ifade özgürlüğünün propaganda e, olanağından bahsetmek protestoyu bir sokakta miting halinde veyahut da yazılı metinlerde sunmak bu özgürlüğün temel dışavurum biçimlerinden biri. Evet. 4 Ocak'ta şöyle bir olay olmuş. Hukuk tarihinde dünya hukuk tarihinde herhalde önemli metinlerden bir tanesi bu. Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme yürürlüğe girmiş. Evet. Bütün insanlık artık biz ırk ayrımcılığı yapmayacağız. Eşit ve özgür insanlar olarak bir arada yaşamak istiyoruz diye bir metni 1969 yılında kabul etmişler. Ee, geçen hafta yayınlanan bir habere göre dünya tarihinin artık 200 bin yıldan daha fazla olduğunu bilim insanları tespit ettiler. Bu kadar uzun bir dönem içerisinde, 100 yıl çok küçük bir dönem, insanlık bu seviyeye gelene kadar çok uğraşmış herhalde. Evet, ee, yine 1967 yılında... E Yunanistan'ın Yunanistan eski başbakanlarından Dimitrios Gunaris doğmuş. Bu kişinin özelliği kurşuna dizilerek idam edilmesi ve bizim bizi ilgilendiren diğer bir özelliği de hukukçu olması. Maalesef sadece Türkiye'de olmuyor böyle şeyler. Komşumuz ve aynı toprakları paylaştığımız, aynı kültürü paylaştığımız Yunanistan'da da. Benzer e, olaylar, benzer hukuk olayları ve benzer cinayetler yaşanmış maalesef. Altılar davası olarak bilinen davanın e, sonunda e, böyle bir idam cezası verilmiş ve sizin notlarınızda diyor ki sandalyeye ters oturtulmuş şekilde sırtından kurşunu dizilerek idam edildi diyor. Evet, halka karşı aşağılamak amacıyla. Evet. Ee, yine e, çok üzücü bir olaylar. Sebebi bunları e, hepsini bir arada zikretmek bile insan psikolojisini bozacak kadar gerçekten e, kötü olaylar yaşanmış e, dünya tarihinde. Umuyoruz ki insanlık artık daha iyiye yönelsin. Bütün insanlar bu konuda ittifak etsinler. E, 1963 yılında Türkiye'de ilk dilekçe kanunu çıkarılmış. E, bu da çok önemli bir gelişme aslında Türkiye tarihi açısından. Dilekçe hakkı çünkü bütün hakların neredeyse Kullanabilmesini sağlayan en temel haklardan birisi. Evet, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçeyle başvurma, dilekçelerin incelenmesi, karara bağlanması evet. ve düzenlenmesine dair kanun çok önemli. Evet. Bir yandan da bu dilekçe hakkı bütün kamu kurumlarına istediğimiz her türlü dilekçeyi verebileceğimiz ama, ve bu dilekçeleri aslında kimsenin reddedemeyeceğini içeren bir kanun bu. Evet. Yani biz herhangi bir kamu kurumuna içerisinde hakaret olan bir dilekçeyi bile veririz. Bu resmi kurumun görevlisi o dilekçeyi işleme koyar, gereğini yapar. Yani içerisinde kötü şey olsun, iyi olsun ama kimsenin dilekçeyi reddetme hakkı yoktur. Esasen bu dilekçe hakkının temeli de budur. Son zamanlarda bu konularda belli bir yollaşma olduğunu düşündüğüm için çevremizden gördüğümüz kadarıyla dilekçeleri reddeden kurumlar, üniversiteler, belediyeler... E, keyfi bir şekilde dilekçe hakkını kullandırmayı önlemeye başladılar. Tabi elektronik imkanlar arttı. O da bir başka bir e, imkan. Onu da kullanmak gerekiyor. Evet. 1964. 1964 yılında kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılmasına dair ek sözleşme. Türkiye tarafından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Bu da yine yukarıda ıı, incelemiş olduğumuz tarihsel gelişmelerin başka bir yansıması olmuş. Bu, bu sözleşme bizim yani 1906 Ocak 1964 tarihte resmi gazetede yayınlanan bu sözleşmenin aslı da e, Birleşmiş Milletler tarafından 7 Eylül 1956 tarihinde kabul edilen bir sözleşme. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Evet. 6, 6 Ocak'ta Amerikan tarihinde e, ilk defa kongreye bir baskın e, yapılmış. E, Trump'ın e, seçimi kaybetmesinden sonra yine bizim gibi hukukçu olan Joe Biden e, göreve gelmeden önce böyle bir olay olmuştu. Dört kişi hayatını kaybetmişti. Bununla ilgili de davalar açıldı ve e, gelişmeleri izliyoruz. 7 Ocak tarihine geçiyorum izninizle. Evet. Küçük bir, burada yine bir komik bir şey sanıyorum. Günümüzde de bu tarz olaylar yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri ilk kez oy birliğiyle bir karar almışlar ve maaşlarına zam yapmışlar. Evet, bu, bunu çok yaşarız biliyorsunuz. Son dönemde de hep, hep kavga ederler, birbirlerini döverler ama maaşa gelince sıra oy birliğiyle karar alırlar. O tarihte de yine böyle bir olay yaşanmış. Evet. 19... Bu çok önemli bir şey var başka evet. 1996'da üniversite harçlarını protesto eden ve ücretsiz üniversite hakkı isteyen ve pankart açan çocuklar, üniversite öğrencileri e, yargılanmışlar ve yargılamaları sona ermiş. Gençler toplam 96 yıl hapis cezasına mahkum olmuşlar. 1996'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani Maaşlarını oy birliğiyle zam veren meclisin önünde e, harçları için e, pankart açan öğrencilere 96 yıl hapis cezası verilmiş. Evet. Ma evet, maalesef. Evet, ee, yine buradan sevgili hocamıza sevgilerimizi yollayalım. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Bertil Emrah Oder, Ocak ayında aramıza katılmış, dünyaya gelmiş. Evet, bizim Açık Radyo'da e, 2017 Anayasası ile ilgili e, tartışmaları yaparken e, konuk olmuştu. E, ona da buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı iletelim. Evet, yine 8 Ocak'ta olan olaylardan bir tanesi, 2016 yılında e, bir e, genelge yayınlanmış ve Cuma günleri öğle tatilinin ibadet fürriyetini engellemeyecek şekilde kullanılabilmesine olarak sağlanmış. O yıla kadar böyle bir düzenleme yokmuş. Biliyorsunuz Cuma günleri Cuma namazına gitmek isteyenler biz resmi çalışma saatine gidemiyoruz diye eski yıllarda hep şikayet ederlerdi. Evet gene 9 Ocak'ta biz avukatlar için çok önemli olan bir şey var değil mi? 8-9 Ocak 1971 yılında Adana'da toplanan Türkiye Barolar Birliği'nin dördüncü olağan kongresinde bugün halen yürürlükte olan avukat, Barolar Birliği avukatlık meslek kuralları evet. ve prensipleri yayınlanıyor ki bunlar hakikaten çok önemli bunun metnini de profesör doktor Haruk Eren şey yapmıştı metni kaleme almıştı biraz sonraki günlerde de söyleyeceğiz belki onu da burada söyleyip geçelim birkaç gün sonra da resmi gazetede bu da yayınlanıp yürürlüğe girmişti çok eski Türkiye Barolar Birliği'nin 100 yıllık 200 yıllık bir kurum olduğunu düşünür insanlar. Bu bir yanılgıdır yahut da tarihini okumamaktan kaynaklanabilir. Türkiye Barolar Birliği henüz 50 yıllık bir kurum. Evet. Ee, Faruk Eren tarafından kuruldu. 1920'lerde birliğin kurulması tartışılmış ama mümkün olmamış. Ee, kurulduktan sonra da zaten çok 6-7 tane başkanı oldu. Ve Bunlar. son olarak da büyük e, yasal değişikliklere rağmen iktidarın e, korumaya çalıştığı Profesör Metin Feyzioğlu da e, genel kurulda e, seçilemedi. Yeni eski Ankara Barosu Başkanı e, Eriş Bey, e, Eriş Salkan, e, Türkiye Barolar Birliği Başkanı oldu. Onu da söylemiş olalım. Evet, da. 2003 yılında önemli bir mahkeme e, kuruluyor ilk defa değil mi? Evet, aile mahkemeleri 2003 yılında e, kurulmuş. Bu da e, önemli bir gelişme. Evet. Eskiden Asi Hukuk mahkemeleri bakıyordu boşanma davalarını, çocuklarla ilgili davalara, işte kadınlara karşı yönelik e, işte şiddet ve saldırıların önlenmesi için tedbir kararlarının al alınmasına ilişkin e, şeylere e, uyuşmazlıkları artık e, 2003 yılından itibaren aile mahkemeleri kuruldu ve onlar bakıyor. Evet 10 Ocak tarihine geçiyorum bu tarih 1940 yılında bir dava görülmüş Afrodit isimli bir e, kitabın e, aşk tanrıçasının entrikaları isimli bir kitap Türkçe'ye çevirilmiş Türkçe çevirildiği için Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu tarz yargılamalar çok maalesef sonraki aylarda da belki bu konuları konuşurken sürekli Ama bu itlerinden biri sanıyorum değil mi? İlklerinden birisi ama düşüncelerinden dolayı yargılanan, biliyorsunuz Nazım Hikmet, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren sürekli mahkemelerde yargılandı. Kitaplarından dolayı, düşüncelerinden dolayı. Ama müstehcenlikle ilgili bir... Müstehcenlik sanıyorum evet, belki ilklerden birisi olabilir. Bu, yani evet. evet. Ve, e, bu dava e, önemli. E, e, Avukatlığını da hem romancı olan hem de avukat olan Esat Mahmut Karakurt yapmış. Ee, evet, 1984 Kürtaj yasal hale getirilmiş bizim hukukumuzda. Ee, arkasından e, siz diğerlerini söyleyelim. Evet, Kürtaj'ın halen e, uygulanamadığı ülkeler var dünyada biliyorsunuz ama bizim ülkemize 1984'te gelmiş. Sonradan bir takım de, yasal değişiklikler de yapıldı e, e, ama ilk defa e, yasallaşması 1984 yılı. Evet. 12 Ocak tarihine baktığımızda 1915 yılında ABD Temsilciler Meclisi kadınların da oy kullanması yönündeki kanun teklifini reddetmiş. Evet. Amerika'da daha sonra 1920 yılında mümkün olmuş. Bizde de kısa bir süre sonra kadınlar seçme seçme hakkı seçme ve seçilme hakkını elde etmişlerdi biliyorsunuz. İsterseniz bu 1951 soykırım suçunun işlenmesi ve cezalandırılması dair sözleşme 13 maddeye uygun 13 numaraya uygun olarak 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren. Sözleşme var. 9 Aralık 1948 tarihinde Paris'te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 260. E, 260A sayılı kararıyla kabul edilmiş e, onay ve imzaya açılmıştı. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programına e, bugün ilk kez başladığımız hukuk takvimi veyahutta da e, tarihte e, hukuk olayları e, programıyla devam ediyoruz. E, bundan sonraki programlarda e, bunun e, hazırlayıcısı ve sunucusu olan İbrahim Aycan arkadaşımızla beraberiz. E, neredeyse 12 Ocağa geldik. 31 Ocağa kadar bakalım seçkisini yapmaya çalıştığımız e, hukuk e, belgeleri ve hukuk... E, kurumlarıyla ilgili hem dünyadaki hem ülkemizdeki e, takvimimizi e, programımızın sınırları içerisinde tamamlayabilecek miyiz? Evet İbrahimci. Evet 13 Ocak'ta Türkiye Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu'nu kabul etmiş, imzalamış. Bu da 1999. 1999'da evet. Biraz önceki sözleşmeye kısaca bir temas etmek isterim ben Soykırım suçunun işlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme 1951 yılında imzalanan 12 Ocak ee, biliyorsunuz ikinci dünya savaşından sonra büyük e, Türkiye'deki, işte, Türkiye'deki diyorum dünyada meydana gelen bu büyük trajediden sonra bütün dünya ulusları birleştiler ve e, bütün dünyaya yönelik bir takım metinler yazdılar ve Esasen dünyadaki hukuk sistemi, varsa eğer bir hukuk sistemi, o zaman kurulan konvansiyonlar, sözleşmeler, bildirgeler üzerinden ve mahkemeler üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. Bir tür güvence aslında, insanlığın güvencesi olan metinler bunlar. Yine bu göçmen işçilerle ilgili e, sözleşmeyi de bu kapsamda kabul edebiliriz. Çünkü bütün dünyada artık göçmenler arttı. Bunların haklarını koruyucu metinleri de devletlerin takip etmeleri vazifeleri diye düşünüyorum. Ama son yıllarda yaşadığımız e, süreç şunu gösterdi ki e, Türkiye'de ve Avrupa'da ve dünyada göçmenlerle ilgili büyük insanlık sınıfta kaldı. Bunu e, daha evvel biz kendi programlarımızda konuştuk. Ama sırası geldiğinde yine başka programlarda konuşacağız. Evet, o devam edelim o zaman. Evet, 2012'de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve en önemli vasıflarından bir tanesi de hukukçu olması Rauf Denktaş yaşamını yitirdi. Kendisine rahmet diliyoruz. 21 14, yıl 5 ay 9 gün cumhurbaşkanlığı yapmış. Öyle mi? uzunca bir süre. Evet. 14 Ocak'ta 2014 yılında yolsuzluğa karşı ceza hukuku sözleşmesi yapılmış. Eee Ayrıca buna paralel ceza hukuku, pardon yolsuzluğa karşı hukuk sözleşmesi diye de bir ayrıca bir sözleşme var. Benzer sözleşmeler yapıldı. Bunların ne kadar uygulanıp uygulanmadığını bilmiyoruz dünyada. Saydamlık örgütleri bunları takip ediyorlar. Ee, bizde de 14 Ocak 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. Evet. Ee, yine 14 Ocak Dünya Mantık Günü olarak dünyada kutlanmakta 2019 yılında itibaren kutlanmaya başlanmış ülkemizde de mantık kurallarının egemen olmasını diliyoruz. Evet hukuk ve hukuk kurallarının mantıkla bağdaşır olması gerekir ama bu dönemde doğrusu mantıkla bugüne kadarki dünya tarihinin bir gelişme ürünü olan hukuk Belgelerine uygun bir şey uygulama görmüyoruz ve hatta siyasilerde de buna uygun bir mantık görmediğimizi ifade edelim. O zaman 14 Ocak nedeniyle özellikle hukuk belgelerine ve hukuk kurallarına uyma konusunda siyasilerimizi bu mantık günü nedeniyle mantıklı davranmaya davet edelim. Evet aynı zamanda hukukçularımızı tabii ki çünkü evet. e, maalesef hukukçuların en ihmal ettiği konulardan bir tanesi hukuk sosyolojisini, hukuk felsefesini, mantığı ve hukuk tarihini irdelememek oluyor. Tarihteki yaşanmış birçok örneklerini incelesek ve bu e, hatalardan ders alsak, mantığa göre hareket etsek, hukukun felsefesini işselleştirsek, insan haklarını özümsesek eee içinde bulunduğumuz birçok e, sorundan Kurtulmuş oluruz diye düşünüyorum. En, en yakın tarihi bakınız e, işte pazartesi günü e, Kavala ve Gezi davası duruşması vardı. Gezi davasında beraat eden insanlar, haklarında takipçilik kararı verilip kesinleşmiş insanlar, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, kesinlikle tutuklama sebepleri yok dediği, Kavala'nın tutukluk hali. Bunlar yani işte biraz evvel söylediğimiz gibi insanlık tarihinin gelişimiyle paralel olarak ve yaşanan iki acı dünya savaşı sonrası kurulmuş Birleşmiş Milletler 48, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 49, Avrupa Konseyi hani çıkarılabilme Tehlikesini yaşadığımız Avrupa Konseyi 1950 Avrupa şey evet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Roma 1959 İnsan Hakları Mahkemesi ve bu mahkemenin yetkilerini kabul eden ülkemizin yasaları çerçevesinde bu mahkemenin kararlarına uyulması mantık gereği hukuk kuralları gereği. Ama ne mahkeme yani Gezi davasına, karada davasına bakan mahkeme ne de onun savcısı sanki bunlarla ilgili söylenen hiçbir şeyi söylememişiz gibi tutukluluğun devamına karar verdi. Ve derhal beraatleri gereken bir sürü insan da yargılanmaya devam ediyor. Biz de bu mantık nedeniyle onları mantıklı olmaya davet edelim. Ya evet. mantıklı, mantıklı davran bu konuya belki bilmiyorum çok üzerinde vakit kaybettik belki ama ben çok önem önemsedim bu konuyu. Mantıklı davranmamak, özellikle hukukçuların mantıklı davranmaması hem kendilerine zarardır, hem ülkeye zarardır, hem geleceğimize hem de kendi çocuklarına zarardır. Kendi ülkemizin, kendi çocuklarımızın geleceğini karartmış oluyoruz mantıktan uzaklaşarak, hukuk mantığından, hukuk matematiğinden hukuk felsefesinden, hukuk sosyolojisine uzaklaşarak aslında kendi geleceğimizi kendimiz karartmış oluyoruz. Sadece o davanın yahut da o olayın mağdurları e, mağdur olmuş olmuyorlar. Bütün toplum mağdur olmuş oluyor. O yüzden ben bu mantık e, evet. çok önemli olduğunu düşürürüm mantığın. Evet. E, 1996'da 15 Ocak'ta hemen başka bir konuya geçiyorum. Güçlü konak katliamı gerçekleşmiş. Bu katliamın kim tarafından yapıldığı bir türlü tespit edilememiş. Çeşitli spekülasyonlar yapılmış. PKK'nın mı yaptığı yahut da JITEM'in mi yaptığı konusunda bir türlü uzlaşmaya varılamamış. Sonuçta bu olayın failleri de cezasız kalmış. Gerçek bir yargılama ve hakikat arayıcılığı yapılamamış. Anekdotlarım arasında bunlar var. Evet. 16 Ocak 1998'de Refah Partisi kapatma kararı alınmış. Türkiye'deki parti kapatma davalarından herhalde en önemlilerinden bir tanesi bu davadır muhtemelen. Evet. Ee, biliyorsunuz bu dava kapatıldı bu parti kapatıldıktan sonra hemen arkasından Fazilet Partisi kurulmuştu. Daha sonra o parti de kapatıldı. O parti de kapatıldıktan sonra Saadet Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partileri kuruldu. Siyasal denklem daha sonra değişmiş idi. Zaten evet. 2003'te biraz önce bahsettiğimiz Kopenhag kriterleri geldikten sonra parti kapatmalar zorlaştırıldı. 17 Ocağı geçmek istiyorum. 1819'da Simon Bolivar, Kolombiya, Büyük Kolombiya ilan etti aslında. Latin Amerika'nın da Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir devlet olmasını hayal eden bir teorisyendi diyebiliriz. Aynı zamanda devlet adamıydı kendi anayasasını da bizzat kendisi yazmış ya yani bu anayasayı bizzat kendisi kaleme almış bu da önemli bir anekdot siyasetçi evet evet 18 Ocak'a geçmek istiyorum yine bizim çok az bildiğimiz benim de çok kısa zamana kadar aslında bilmediğim hukuk takmini yazarken öğrendiğim bir mahkeme var bizim hukuk tarihimizde biz hep devlet güvenlik mahkemelerini biliriz sıkı yönetim mahkemelerini biliriz ama Milli Korunma Mahkemeleri diye bizim tarihimizde bir mahkeme türü var. Siz biliyorsunuz belki eskiden basın mahkemeleri de e, var idi. Onlara... Evet, toplu basın mahkemeleri vardı. Evet. E, 1940'ta başlayan e, bir e, uygulaması başlayan kanun var. Milli Korunma Kanunu. 18 Ocak 1948, 1940'da çıkarılıyor. Bu kanunla Milli Korunma Mahkemeleri kuruluyor. Ee, tabii ki e, varlık vergisini de burada bahsetmeden geçmemek gerekir. Bu kanun kapsamında e, onlarda birkaç tane kurum, e, et ve balık kurumu zannediyorum birkaç tane buna benzer kurum kuruluyor. Tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nın çok büyük etkisi var bu kanunun çıkarılmasında. E, adı üstünde milli korunma yani savaşın etkilerinden korunmak amacıyla çıkarılan bir kanun. Yalnız ben bunun sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Savaş bittikten sonra, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra bu kanun uygulanmaya devam ediliyor. Ve sert bir şekilde uygulanmaya devam ediliyor. Zaman zaman iktidarın elinde bir araç olarak kalıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının 1950'de sonlanmasında çok önemli bir faktör oluyor bu kanun uygulama biçimi. Halkın rahatsızlıklarını artıran bir kanun haline dönüşüyor. Esas trajik olan şu bu kanun 1950'den sonra Demokrat Parti iktidara geldikten sonra yeniden hayat buluyor ve canlandırılıyor ve sanıyorum 1954'lerde de yetkileri artırılarak daha sert bir şekilde uygulamaya geçiriliyor. Ve bu kanunun İkinci dönem uygulaması yani 1950 ile 60 arasındaki uygulamalarının sonucunda da Demokrat Parti artık iktidardan gitmek zorunda kalıyor. Yahut da bu kanunla paralel diğer uygulamalarla, onların da etkisiyle belki. 1960 ıı, askeri ihtilali gerçekleştikten sonra da kanun uygulamadan kaldırılıyor. Bu kanun kapsamında mağdur olan bütün insanlar hakkında af kanunu çıkarılıyor. Dolayısıyla bir yapboz gibi ıı, hukuku bir araç olarak kullanan ıı, ülkelerin her zaman e, aynı sorunları tekrar tekrar yaşadıkları gibi bir sonuca varmış oluyoruz bu kanunun e, uygulanma biçiminden ve bu mahkemelerin çalışma biçiminden. Evet biraz şu, zamanımız azaldı. Bunu sığdırmaya çalışalım e, sevgili tamam. İbrahim'ciğim. Bu konuya önem verdiğim için birkaç dakikanızı almış oldum. Evet, evet e, 19 Ocak'a geçmek istiyorum. E, çok değerli, çok kıymetli e, bir hukukçu Celaleddin Arif Bey. Osmanlı döneminden yetişen bir aydın kişi, bir hukukçu. 19 Ocak 1875 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Ee, genç kuşak hukukçular bu tarz isimleri çok bilmezler ama bu isimleri biz gündeme getirmeye devam edelim, öğretelim. Biz de öğrenelim hayatlarını. Ee, Meclisi Mebusan Başkanlığı yapmış. Evet. Arkasından milli mücadeleye destek vermiş, e, milli mücadeleye destek verdiği için Osmanlı hükümeti tarafından hakkında idam kararı çıkarılmış. E, daha sonra cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Adalet Bakanı olmuş. Bu, bu vakit... bir de İstanbul Barosunda bir kısa dönem galiba e, baro başkanı. Evet da. aynı zamanda İstanbul Barosunda eski başkanlarından birisi olmuş. Evet. Ee, dolayısıyla çok kıymetli bir hukukçu. Daha sonra Roma Büyükelçiliği yaparak daha sonra Paris'te vefat etmiş. Kendisi ee, önümüzde Ersirş var, er var e, ve e, Aybarlar davası var. Onları da söyleyeceğiz. Er ilk, yani Türkiye'de fikri haklarla ilgili ilk kitabı yazan ve kitabı yazdığı kitap olduğu gibi kanunlaşan. Yani kitap fikri sahi olarak yazmış kendisi. Daha sonra da e, kanun olarak gelmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun hazırlanmasına da e, hazırlayan e, hocalarımızdan biri, hukuk fakültesi hocalarımızdan biri Erseş. Evet, Ordinarius Profesör ve hocaların hocasıdır. Kendisi Hitler'in zulmünden Hitler'in zulmünden kaçarak Türkiye'ye gelmiş ve Türk Hukuk tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir hocadır kendisini. Kendisini de rahmetle yad ediyoruz buradan. Mehmet Ali Aybar ve Aziz Nesin hakkında 1988 yılında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış. Hukuk tarihinden başka bir sayfa. Mehmet Ali Aybar da hukukçudur biliyorsunuz. Aziz evet. Nesin'in bütün hayatı hep mahkemelerde geçmiş. Bizim ülkemizin aydınları gazetecileri, yazarları, çizerleri maalesef hukuk takviminde hep karşımıza çıkıyor ve ya mahkeme salonlarında ya Polis karakollarında görüyoruz onları. 1993'te e, Anayasa Mahkemesi dini bayramlarda, bayram dışında gazete çıkarılmasını yasaklayan yasayı iptal etmiş. E, eski kuşaklar bilir, e, eskiden bayram günlerinde gazeteler çıkarılmazdı. E, ortak gün... ortak gazete çıkarırlardı. Evet, bütün gazeteciler toplanıp bir bayram gazetesi çıkarırlardı. Artık o uygulamada kalmadı, e, göremiyoruz artık. Sizin bu tarih içinde söylediğiniz ama daha evvel kısaca değindiğimiz şey var. Ee, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 50 tarihli Roma İnsan Hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasından kaynaklanan yorumların çözümü için 21 Ocak 59 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kuruluşu var notlarınızın arasında ve bir de yazarlar sendikası 1985 tarihte değil mi? Evet, evet, evet. Ee, yazarlar Sendikası e, davasında 1983'ten beri devam eden 85'e kadar e, sanıklar beraat etmişler 1985 e, yılında 21 Ocak. E, yine 1990 tarihinde Atman Oktar ve müritleri olduğu öne sürülen ki, 68 kişi pardon 66 erkek 68 kadın toplamda 120-130 kişi işte e, yine gözaltına alınmışlar. Aradan geçmiş, e, neredeyse 30 yıl aynı şeyler tekrar edip duruyor hukuk e, dünyasında. E, Bahir Bey Üstadım, sizin e, biraz önceki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni hatırlatmanıza atıfla ben bir şey söylemek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi herhalde dünya tarihinde bir devrim niteliğinde bir e, evet, bir evet. değil mi? Yani evet, bunu kabul etmek lazım. Bir, önemli bir mahkeme. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin olmadığı bir dünyada ya da Avrupa'da daha başka neler olurdu onu da insan düşünmek bile istemiyor. Evet. Eleştirilerimiz baki kalmak şartıyla. Evet, evet. Mahkeminle ilgili kararlarıyla ilgili. Evet Adnan ilgili yeniden bir dava açıldı ve iki yıl süren dava sonucunda çok ağır cezalar verildi. Bunlar şu anda şeyde e, istinaf mahkemesinde verilecek. Sizin notlarınızda resimli ay dergisinin 22 Ocak galiba tarihinde e, Gazi aleyhine hakaret içeren bir şey var diye kapatıldı. Türk'lük aleyhine e, yayın yapmaktan dolayı e, dava açılmış. Bir komik bir şey bir bilgi daha aktarmak istedim. 1908 yılında New York belediyesi bir karar almış kadınların toplum içinde sigara içmelerini yasaklamış. Bu da tarihteki ilginç olaylardan. Evet. Bir, bir iki buçuk dakikamız kaldı, iki buçuk üç dakikamız kaldı. Onu da bu kalan günleri... O zaman şey... hemen kısa kısa aktarıyorum. 2008 yılında 23 Ocak'ta Türkiye e, Türkiye tarihinde de önemli e, olaylardan bir tanesidir. Yani bir kadının, bir e, Türk kadının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olarak görevlendirildiği bir tarih olmuş. Yine evet. 2012'de 23 Ocak'ta Fransa Senatosu e, soykırım iddialarını Ermeni soykırım iddiaları ile ilgili karar almış. E, yani soykırım iddiasını reddedenlerin inkar edenlerin e, suçlu olduğuna yönelik bir karar çıkar bu, bu da bence tartışma konusu olan bir şey. Yani ifade evet. özgürlüğüyle şey yapılacakmış. Şey. Evet, 24 Ocak'ta Uğur Mumcu hukukçu ve gazeteci Uğur Mumcu katledildi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Belki Ocak ayında gerçekleşen en önemli olaylardan birisi İspanya'da 1977 yılında meydana gelen bir katliam. Avukatlar topluca katledildiler ve bütün dünyada artık Tehlikedeki Avukatlar Günü olarak kutlanmakta pardon çok özür diliyorum, kutlanmakta diyorum, anma Aynen şeklinde bakayım. yapılmakta evet. çeşitli etkinliklerle. Ve çok ilginç bir anekdot vermek isterim. 2010 yılından bugüne Türkiye, bu Uluslararası Tehlikedeki Avukatlar Günü 3 defa Türkiye'ye ithaf edildi. Bu anlamda... Yani 3 defa Türkiye'deki avukatların tehlikede olduğu... Tekrar tekrar e, kabul edilerek e, dikkat çekildi. Bu sırası e, avukat kamuoyu Türkiye'deki avukatların tehlikede olduğunu ifade etmiş oldular böylece. Evet. E, çok notumuz var e, Bayri Bey Üstadım. Siz e, artık toparlamak için... 88'de bir işkencenin önlenmesine dair kanun var. Şey, sözleşme var. İnsan Hakları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi var. 27 Ocak 95 tarihli resmi gazeteye ilan edilen çocuk haklarına dair sözleşmenin kabulüne dair bir düzenleme var. Yine Roma Sözleşmesi ünlü Avrupa İnsan Hakları, Hakları Sözleşmesi'nin kabulü. 4 Kasım 1950 Roma'da Türkiye'nin de ilk imzacılardan... Evet ama Türkiye 1987'de bireysel başvuru hakkını... Tanıdı. Evet. E, 1931 Menemen Olayları nedeniyle 37 kişinin idamına mahkum edildiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bunu onayladığını notlarınızda görüyorum. E, ve e, evet, yani e, atladıklarımız olabilir ama e, sizin bu kadar emeğinizin içinde seçki yapmaya çalıştığımız e, yapmaya çalıştığınız. Notlarımızı izleyicilerimizle, Açık Radyo dinleyicileriyle hukuk güvenliği programında paylaşmış olduk. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere ve İbrahim Aycan arkadaşımızla gelecek ayın ikinci haftasında buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın diyelim. Ben de sevgiler sunuyorum herkese, bütün dinleyicilerimize. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tunca.